Bir Uyarıcı Lazım İnsanın takva sahibi olabilmesi için nefsinin terbiye edilmiş olması lazımdır. Kişinin nefsinden haberi olmalıdır. Kendisinin uyarılması lazım ki insan zarardan korunabilsin. Yoksa insanın haberi olmaz. İnsanoğlu gaflet uykusu içindedir. Manevi alemden haberi yoktur. Manevi sarhoşluk içindedir. Dünyevi muhabbetler, günahlar insanı sarhoş ediyor, kişinin haberi olmuyor. Sokakta gözünü sakınmadan, hiç çekinmeden, caddenin ortasında serbestçe gidebiliyor. Harama girmiş, harama bakmış hiç aldırmıyor. Serbestçe, pervasızca dolanıyor. Aklı olmayan insan, hiçbir şuuru olmayan insan bunu yapsa yeridir. Ama aklı imanı olan, Allah'tan korkanın bu şekilde pervasızca dolaşması takvaya uymaz. Demek ki bir yerde arıza var. Arıza var ki sarhoşluk baş gösteriyor. Günahların, dünyevi hazların verdiği bir sarhoşluk görülüyor. İşte insanı bu sarhoşluktan kurtaracak kamil bir insan lazımdır. O da mürşidi kamildir. İnsan kendi kendine bu sarhoşluktan uyanamaz. Kalp günahlara devam ede ede senelerce alışmış, kararmış demektir. Evliyanın nazarını alması gerekiyor. Onun nazarı sayesinde ayıkması lazımdır. Tevbe ile bu insanın kalbi temizlenirse ancak kendine gelebilir. Bir mürşidi kâmil ile birlikte Allah'a tevbe eden insan onun mübarek nazarlarıyla kendine geliyor. Belki 40 yıldır anlı yere gelmemiş, her gün içki masasının başından kalkmamış nice insanlar gördük. Bir kamil zatın nurlu nazarlarıyla kendine geldi, kalbi uyandı, hatasının farkına vardı. Bu hal sıradan hocaların yapabileceği iş değildir. Bu yola giren pek çok insan, camiye 5 vakit senelerce devam eden hacıdan, hocadan çok daha günahlarının farkına varıyor. Evet, insana bir uyarıcı lazımdır. Biz uykudayız, bizi kendimize getirecek bir dosta ihtiyacımız vardır. Sadat-ı Kiram Efendilerimiz buyurur. Keramet, olmayacak bir şey yapmak değildir. Asıl keramet, günah bataklığına batmış, itikat bozukluğu olmuş kimselerin itikatlarının düzeltilmesi, tevbeye gelip tevbeden sonra hallerinin düzelmesi, şeriata uygun hali yaşamaya başlamasıdır. Bilhassa menzil bu bakımdan meşhur olmuştur. Ne kadar ipten kurtulmuş, içkiden başı derde düşmüş... Bir başka yerde şifa bulamamış ve dertlerinden başını alamayan insan varsa hepsi menzili işitmiştir. Ne kadar güzel bir şey! Bu, büyüklerin büyüklüğünü gösteren güzel bir alamet demektir. Zamanımızın insanı kendini her türlü küfrün, günahın içerisinden kurtarmak için yol arıyor. İbadetini, ahlakını, takvasını güzelleştirebilmek için bir büyük mürşide bu yüzden ihtiyaç duyuyor.